Ala Sûresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Yüce Rabbinin adını tesbih et, onu yücelt. O yaratandır ve düzenleyendir. Ölçü koyandır ve yol gösterendir. Topraktan otlağı çıkarandır. Sonra da onu kapkara, kuru bir ota çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen Allah'ın dilemesi hariç onu unutmayacaksın. Şüphesiz ki o açığı da gizli olanı da bilir. Kolay olanı sana daha da kolaylaştıracağız. Hatırlamak yarar sağlayacağı için gerçeği hatırlat. Allah'a saygılı olan kişi gerçeği hatırlayacaktır. En azgın kafir ise ondan kaçınacaktır ki o en büyük ateşe girecek olandır. Sonra orada tam ölmeyecektir ve tam yaşamayacaktır. Arınan kişi ve Rabbinin adını anıp salat edenler yani ona destek olanlar elbette kurtulmuştur. Fakat siz... Dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha iyi ve daha kalıcıdır. Şüphesiz ki bu anlatılanlar önceki sahifelerde yani İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde de vardı.